Karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. 4. Nisa 128 Öyleyse Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltin. Aranızdaki kardeşlik bağlarını canlı tutun. 8. Enfal 1 Bütün mü'minler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa, kardeşlerinizin arasını düzeltin. 49. Hucurat 10 Hadis 250 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanın her bir eklemi için,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 namaza giderken attığın her adımda bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır. Hadis 251. Ümmü Gülsüm binti Ukbe ibni Ebu Muahit Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e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 Ebu Abbas Sehle İbn Saad es-Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbn Av oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Aralarını bulmak için bir grup sahabe ile beraber oraya gitti. Onları barıştırmakla meşgul iken, İkinci namazı vakti gelmişti. Bu arada Bilal Bekir'e, Allah onlardan razı olsun gelerek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namaz vakti de girdi. İmam olup namazı kıldırır mısın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de peki istersen kılalım dedi. Bilal ezan okudu.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 Rasulullahı yanında görüverdi. Rasulullah yerinde dur diye işaret etti. Ebû Bekir de, ellerini kaldırarak, Allah'a hamd edip, arka safa girinceye kadar geri gitti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öne geçerek namazı kıldırdı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Size ne oldu ki,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 diye sordu Hazret Ebu Bekir Ebu kuhafenin oğluna Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi